They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they're going to have to deal with me. I've been overlooked, stepped on, stepped on, left for dead, always against all eyes like pac said. I'm the living great Gatsby, but these boys are watching quick and disappear like Banksy. From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see. Gonna take a lot to drag me away. the streets, 305 till I die, still got love for these pieces, why I spit this fire, you catch me on the beach, specially on the island, took over my city, now it's time for the world, I live it, day rapid it, there's a difference girl, getting paid more than athletes, man, life is sweet, GM on the status, pop watch me, <laughs> gonna take the love, Feet. Now I say sleep is the cousin the death so I don't sleep These boys act like they hard, but we know that they sweet They wouldn't bust a grape better fool food fight, Bible please Went from rapping with them boys with a mouth full of gold To hanging with Slim Junior down in Mexico Take it with a grain of salt and a pound of gold The game is to be sold huh, and not told Let's go Gonna take the love Merhabalar 94 94.9 Açık Radyo'da Sinef hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Aquaman'in bir şarkısıyla başladık. Ocean to Ocean'da dinlediğimiz Pitbull ve Rhea birlikte seslendirdiler. Evet, senenin son Sinefil programına hoş geldiniz diyorum tekrar. Program içerisinde bu seneki listelerimizi de değerlendireceğiz. Ancak e, vizyon filmlerine ve diğer içeriklere geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise gmail.com Evet bu hafta kalabalık bir vizyon programı var. 10 yeni film giriyor gösterime. Bunlardan ile başladığımız Aquaman haftanın büyük bütçeli süper kahraman filmi. Justice League sonrasında yaşananlardan yola çıkarak ayrı bir e, tek başına bir film olarak karşımıza çıkıyor. Aquaman karakteri kahramanı Jason Momoa canlandırıyor Aquaman'i. E, filmdeki diğer insan adı John Curry'i. Eee... Bu sefer aklameni Atlantis'i savunmak üzere e, girdiği mücadelede görüyoruz. E, Aquaman'in özelliği yarı insan yarı Atlantis'li olması. E, ve aslında bir sürede Atlantis'ten uzak yaşamış. O bir anlamda varisi olduğu tahttan da uzakta. Onun dışında ama geri dönüp Atlantis'i savunması ve tahtının başına geçmesi gerekiyor. Evet... E, bu hafta e, Aquaman dışında bir de hem a, genel olarak aileleri ve özellikle küçük dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir e, film var. Mary Poppins Returns, ünlü Mary Poppins karakteri e, yıllar sonra yeniden karşımıza geliyor. Julie Andrews'un canlandırdığı Mary Poppins yarattığı karakteri neredeyse yıllar boyunca onunla özdeşleşmiştim. Ee, nesiller boyunca da çocuklar Julia Andrews'un e, Mary Poppins'ini izleyerek büyüdüler bence hala bir klasiktir e, bu kadar sevilen bir karakteri tabii ki tekrar canlandırmamalarını beklemek olmazdı e, yeni Mary Poppins'te ise e, Julie Andrews'un rolünü e, son dönemin parla, parlayan İngiliz yıldızı Emily Blunt canlandırıyor yönetmen koltuğunda ise zaten müzikalleriyle meşhur olan Rob Marshall'ı Görüyoruz ee, yan rollerde e, zamanında Dick Van Dyke'ın canlandırmış olduğu karakteri bu sefer Lin Manuel Miranda canlandırıyor. Lin Manuel Miranda son derece yetenekli bir sanatçı kendisi özellikle e, Broadway sahnesinde... E, Can vermiş oldu aslında her şey oldu sözlerini yazdığı bestesini yaptı ee, ve Amerika'nın kurucu babalarından birini neredeyse çok büyük bir pop yıldızına çevirmiş olan Hamilton müzikalinin yaratıcısı Alexander Hamilton Amerika'nın kurucu babalarından biri karayip kökenli çok ilginç bir hayat hikayesi olan bir adam ama sonuç itibariyle bir... E Eski bir tarihi figür düşünecek olursak onun hikayesini rap formatında bir müzikale çevirerek gerçekten yıllardır kapalı gişe oynayan bir müzikal yarattı. Yıllarca Amerika'da Broadway'de oynadıktan sonra bu sene İngiltere'de de sahnelenmeye başladı. Lin-Manuel Miranda müthiş yetenekli. Dediğim gibi sadece tiyatro ve müzikal sahnesinde değil artık televizyonda da ve sinemada da özellikle gördüğümüz karşımıza çıkan bir figür. Ve Mary Poppins Returns'de de şarkılarıyla da renk katıyor filmi. Diğer rollere bakacak olursak oldukça da iddialı bir oyuncu kadrosu var. Ben Wischoff'ı, Emily Mortimer, Colin Firth. I. E, Mary Streep'i ve Julie Walters'ın da, da küçük bir rolleri var Mary Poppins yıllar sonra geri dönüyor e, 1930'larda geçiyor bu sefer Londra'nın kriz e, büyük buhran döneminde e, Ve e, hikayede artık büyümüş olan e, ilk filmde çocuk olan Michael ve Jane e, Onların e, hayatına geri dönmesi gerekiyor Michael üç çocuğu ve kahyalarıyla beraber yaşıyor. Yine aynı evde Cherry Tree Lane sokağında. Ee, ve Mary Poppins tekrar kendisine ihtiyaç olduğunu bir şekilde bilerek ve hissederek tekrar geliyor. Ve Banks ailesinin hayatına giriyor. Mary Poppins e, bence yılbaşı hafta sonunun çocuklarla beraber izlenecek keyifli güzel filmi bu hafta. Şimdi... E, Dediğim gibi zaten bir müzikal olduğu için e, müzikleriyle e, ayrıca e, güzel bir film. E, şimdi Emily Blunt'ın e, seslendirdiği bir parça dinleyeceğiz. Can you imagine that? John, you're right. It's good to know you're bright. For intellect can wash away confusion. George sees and Annabel agrees. Most folder rolls an optical illusion. You three know it's true that one plus one is two, yes, logic, is the rock of our foundation. I suspect, and I'm never incorrect, that you're far too old to give in to imagination. No, not yet. Some people like to splash and play, can you imagine that? And take a seaside holiday, can you imagine that? Too much glee leaves rings around the brain Take that joy and send it down the drain Some people like to laugh at life and giggle through the day They think the world's a brand new shiny toy And if while dreaming in the clouds they fall and yoke a splat Although they're down and bent in half They brush right off and start off Can you imagine that? On second thoughts, perhaps you're right It makes no sense to take a bath this early Wait! I want to take a bath! Oh really? Up you go, and in you go ah! Georgie! What happened? You Will I be all right? Well, it is just a bath after all, but then again, it's not my tub. Shouldn't you go in after them? Oh, no, I had my bath this morning. Thank you. Well, if you won't, I will! Ah! Like to die right in, can you imagine that? And flap about in bathtub gin, can you imagine that? Doggies paddling twenty leagues below Might seem real, but we know it's not so To cook without a recipe, can you imagine that? And heaven knows what lives within that pot! Pirates follow treasure maps and wear a silly hat They search the world for buried gold They won't grow up and don't grow old Can you imagine that? Some others wear an anchor and they sink in seconds flat. So perhaps we've learnt when day is done some stuff and nonsense could be fun! <laughs> Evet, dinlediğimiz parça Can You Imagine That? Emily Blunt tarafından seslendirildi. Haftanın yeni filmlerinden Mary Poppins Returns'ün e, orijinal şarkılarından biriydi. Bizde de Mary Poppins Zihirli Dadı adıyla vizyona girdi bugün itibariyle. 94.9 Açık Radyo'da Sinifil devam ediyor. Bu hafta 10 filmlik oldukça yoğun bir vizyonumuz var demiştim. Ondan filmleri tanıtmaya devam ediyorum. Haftanın bir diğer dikkat çeken yapımı ise On the Basis of Sex, Eşitlik Savaşçısı. Ee, bu filmde e, gerçek bir hikayeden e, sinemaya uyarlanmış. Yönetmen koltuğunda Mimi Lader'ı görüyoruz, kadın yönetmen. Ee, bu filmde aslında kadın hakları üzerine, cinsiyet eşitliği üzerine... Amerika'nın belki de en önemli hukukçularından biri. Şu anda da Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinden, Supreme Court üyelerinden Ruth Bader Ginsburg'ün eşit haklar ve yargıç olmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Ruth Bader Ginsburg... Birkaç gün önce e, haberlerde tekrar e, yer aldı. Çünkü kendisi hakikaten çok ilerlemiş bir yaşa sahip. Ancak buna rağmen e, Amerika'daki yüksek mahkemede e, koltuğundan vazgeçmiyor. Bunun da şöyle bir sebebi var. Geçtiğimiz sene içerisinde belki e, sizin de takip etmiş olduğunuz üzere bu mahkemedeki dengeler Amerika'daki siyasi hayatı ve insanların gündelik. Hayat pratiklerini çok etkileyen bir şey. Ginsburg şu anda 85 yaşında, 1933 doğumlu kendisi. Ee, ancak mahkemedeki çoğunluk zaten şu anda cumhuriyetçi... Ee, ...partiye yakın... ...daha muhafazakar yargıçlara... ...geçmiş durumda. Ginsburg ise... ...hem kadın hakları hem eşitlik konusunda... ...son derece aktif... ...bir hukukçu olarak... ...Amerika'da siyaseti... ...şekillendirmiş bir insan ve... ...şekillendirmeye devam etmek için de direniyor. İki gün önce... Akciğerinden iki nodül alınmış. Daha önce de kanser atlatmıştı zaten kendisi. Müthiş bir e, savaşçı ruha da sahip e, bir kişi. E, genel olarak hani kadın hakları için yapmış olduğu çalışmaların temelinde bu filmde gençliğine gidiyoruz. Gençliğini de Felicity Jones canlandırıyor son dönemin öne çıkan oyuncularından. E, eşi rolünde Armie Hammer'ı görüyoruz. Armie Hammer'dan geçen sene Call Me By Your Name filmiyle... E, ...ününe ün katmış, kariyerinde yeni açılımlar yapmış bir oyuncu. Yan rollerde Justin Thore, Jack Rayner, Kathy Bates ve Sam Waterston'u görüyoruz. Ruth Bader Ginsburg çok genç bir yaşta neredeyse sınıfının tek kadın öğrencisi olarak Harvard Hukuk Fakültesi'ne giriyor. Amerika'da hukuk üniversite bitirdikten sonra onun üstüne okunan bir şey... ...ve Harvard gibi okullara girmek de çok zor... ...çok prestijli okullar zaten... ...sınıfının tek öğrencisi ve sınıfını... ...zaten hani okulunu birincilikle bitiriyor... ...ancak buna rağmen... Avukatlık yapabilmek için ve sonrasında hakim olabilmek için müthiş bir mücadele vermesi gerekiyor. Haftanın bu yeni yapımı On the Bases of Sex, Eşitlik Savaşçısı adıyla bizde de gösterime giriyor. Ruth Bader Ginsburg'un şeyini anlatıyor. İşte bu gençlik dönemindeki vermiş olduğu mücadeleyi kurmaca bir dille anlatıyor. Bu senenin bir de bir iddialı yapımı daha vardı aslında o da RBG adını taşıyan o Ruth Bader e, biyografisi e, belgesel e, formunda. E, o zannediyorum bizde vizyona giremeyecek ama bir şekilde alternatif bir şekilde bulup onu da izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Hukuk adına e, eşitlik adına çok önemli bir figür bize de çok öğretecek şeyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu filmden bir parça dinleyelim. Bu hafta vizyona giren eşitlik savaşçısından. Keisha'dan geliyor. Here Comes the Change. To be the lightning in the dark So hold on tight You'll be alright You know it's time Here comes This is not a phase, here comes Eşe'den dinledik Here Comes the Change Haftanın yeni filmlerinden Eşitlik Savaşçısı On the Basis of Sex Filminin de kullanılan parçalardan Biriydim 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı Devam ediyor ve ben de Vizyon'un yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyorum Sizlere Bu hafta yerli yapımlarımız da var 4 adet Bunlardan bahsedeceğim ilk film Şef adını taşıyor Ama CHEF diye yazılıyor Öyle e, tarif edeyim size. Mehmet Günü görüyoruz yönetmen koltuğunda. Oyuncular ise Bekir Aksoy, Müge Ulusoy, Şebnem Kösten ve Buket Dereoğlu. E, Mehmet Günü'nün yönettiği şef filmi de İstanbul'da bir bankada çalışan ama e, gözü sınıf atlama derdinde olan Hüsnü karakterini ve onun ailesinin hikayesini anlatıyor. Bir diğeri... E, Dağ serisini yaratmış olan Alper Çağlar'ın senaryosunu yazdığı bir film Börü adını taşıyor. Bu da özel harekat polislerinin 15 Temmuz gecesi yaşadıkları e, aksiyonu e, o gecenin hikayesini e, o gözle anlatıyor diyeyim. Özel hareket daire başkanlığı bombalandıktan sonra işte... E, Yap, vermiş oldukları mücadele bu özel hareket polislerinin yönetmen koltuğunda Cem Özü Duru ve Can Emre birlikte yer alıyorlar. Oyuncular e, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, e, Can Nergis, Ahmet Pınar, Zafer Algöz, Özge Gürel gibi isimler var filmde de. Dediğim gibi senaryo Alper Çağlar yazmış daha önce daha serisini yazmış olan Börü de bu hafta itibariyle vizyonda. Bir de e, Makedonya hikayesi var. Trileçe adını taşıyor. E, Ahmet Sönmez yönetmiş. Başrollerinde Derda Yasir Yenal, Emirhan Oktay, Semra Dinçer, Gökhan Atalay, Ümit Bülent Dinçer yer alıyorlar. E, Trileçe filmi ise İstanbul'da daha henüz 10 yaşındayken evlerinde çıkan bir yangından dolayı öksüz yetim kalan küçük Fuat'ın hikayesi kimsesiz kalıyor. E, ona önce komşuları sahip çıkıyor. Onu koruyup kolluyorlar ancak bir süre sonra evlerinde kurtarılan sandıktan Üsküp'te yaşayan akrabaları olduğunu öğreniyorlar ee, ve komşuları e, Ali abisinden Üsküp'e gitmek için yardım istiyor ee, ancak e, bir taraftan da orada devam eden savaş durumunun ortasında Üsküp'e gitmenin tehlikeli olacağını söylüyor ama e, bir şekilde yola çıkıyorlar Üsküp'e doğru. Trileçe filmin adı bu hafta itibariyle vizyonda. Bir de yine çocuklara yönelik bir yerli yapım var bu hafta. Müsaadenizle Büyükler. Ee, bu da Talip Karamahmutoğlu'nun yönettiği. Film başrollerde Emre Altuğ, Enes Göçmen, Efe Koçyiğit, Alperen Efe Esmer, Tuana Coşkun, Nehir Seymenoğlu, Toprak Atar yer alıyor. Burada da sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenen bir, ço bir grup çocuğun hikayesi. Ama tabii tahmin edeceğiniz gibi yetişkinler onların e, hayvanları bu kadar koruyup gözetmesinden çok da memnun değil bir takım yetişkinler. Dolayısıyla hem terk edilmiş köpekleri kurtarmaya çalışıyorlar hem de bir taraftan yetişkinlerle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Bu hafta bir tane de animasyon filmimiz var ee, çocuklara yönelik Troll, Troller ve dinozorlar adıyla bizde de vizyona giriyor. Ee, burada da Prenses Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun Troll Krallığını ele geçirmeye çalışan ejderkere karşı verdikleri mücadeleyi izliyoruz. Evet bu hafta yoğun bir vizyon var. E, tatilli bir hafta sonu diyebiliriz. Önümüzdeki pazartesi gecesi e, 2018'e veda edip 2019'a gireceğiz e, ve dolayısıyla e, sinemaya gitmek için de bol bol vaktimiz olacak aslında. Hafta sonunu birleştirirsek bununla. Evet şimdi bir müzik arası verelim tekrar. E, ondan sonra da Melis'e bağlanacağız telefonla ve 2018 listelerimizi konuşacağız. Şimdi dinleyeceğimiz parça 2018 yılında ön plana çıkmış yapımlardan biri Damien Chazelle'in filmi First Man'den gelecek. Müziklerine Justin Hurwitz imza atmış. Dinleyeceğimiz parça The Landing. Dinlediğimiz parça bir Justin Hurwitz bestesiydi The Landing. Geçtiğimiz senenin e, iddialı yapımlarından First Man'den bir parçaydım. Şimdi telefon hattımızın öbür ucunda program ortağı Melis Behlil var. Merhaba Melis. Merhaba. Evet 2018'in son günlerindeyiz ve biz de tabii ki herkes gibi yıllık listelerimizi yaptık. En beğendiklerimiz, vizyona girenler, vizyon dışında izlediklerimiz şimdi e, listelerimizi paylaşma zamanı geldi. Evet vizyon listelerimizden başlayalım her sene yaptığımız gibi 10'dan 1'e doğru. Ee, ben 10 numarayı biraz kararsız kaldım iki animasyon arasında ee, ikisini birden sıkıştırıp 11 bir filme çıkardım. Ee, şu anda vizyonda olan spider manle ile Wes Anderson'ın bu seneki animasyonu I Love Dogs Köpekler Adası 10 numaramda. Evet bende de 10. sırada I Love Dogs var. Dokuzuncu sırada da e, Spider-Man var e, şu anki Into the Spider-Verse. Dolayısıyla ben ikisine de yer buldum bir şekilde. E, i̇lk ona sığdırdım. İkisi de çok farklı görsel dilleri olan e, ama hikayeleri olarak da çok çok etkileyici iki filmdi. 2018'e damgasını vuran. Evet Spider-Man genelde çok da... E... Beklenmeyecek bir şekilde iyi eleştiriler aldı ve hakikaten hem süper kahraman türüne hem çizgi roman uyarlamasına çok yeni bir soluk getirdi. Bence son zamanların en iyi animasyonlarından biri. Bence Spider-Man serisinin de en iyi filmi. Evet, o zaten... <gülüyor> <gülüyor> genel olarak Spider-Man serisini seven biri olarak söylüyorum bunu da. Evet ben de 8. sırada bir belgesel var. E, belgeseller de çok sık vizyona girmiyorlar aslında. Gelince de hani iyisini bulunca hele e, çok kıymetli oluyor Whitney. O benim 9 numaramda işte. Bizim baya yakın olabiliriz. Baya paralel gidiyoruz. Bu sene de öyle. Benim 8 numaramdaysa Trot var İsrail'den e, bu sene. Bu sene. Daha geçtiğimiz sene e, Venedik'te de ödül almıştı. Ardından e, Oscar'larda da adayı olmuştu İsrail'in. O benim sekiz numaramda. Evet ben onu izleyemedim. E, o yüzden e, listemde e, değerlendiremedim. Ama bu sene benim için en hoş sürprizlerden biri de biraz önce müziklerinden bir parça dinlediğimiz First Man oldu. E, Damien Chazelle, e, Whiplash ile çok büyük bir ...patırtı koparmıştı zaten... E, ...olumlu anlamda... E, ...ikinci e, uzun metrajlı filmi... ...First Man'le aslında o ilk başarısının da... ...tesadüfi olmadığını göstermiş oldu. Araya tabii bir La La Land'i sıkıştı. <gülüyor> yani La La Land de çok iyi bir filmdi... E, ...ama bence First Man aslında... ...tam anlamıyla rüştünü ispat ettiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü La La Land insanları biraz evet. böldü. Ee, yani... İlk iki film müzik filmleriydi. Burada onun çok daha dışına çıkabildiği, çok farklı bir şey yapabildiğini de gösterdi. Benim yedi numaramda Love Loveless'ı var aslında bir sene önce izlediğim filmlerden. Ama vizyona bu sene girdiği için yedi numaramda. Benim de altı numaramda First Man var. Evet paralel gidiyoruz bayağı. Bir üst sırada bende Florida Project var. O da bu senenin düşük bütçeli sıradan küçük insanların hikayesini ve özellikle... Çocuklar tarafından anlatmada son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. William Defo tüm zamanların en sevdiğim oyuncularından biri. Onu artık kariyerinin ilerlemiş bir noktasında böyle bir rolle görmek de çok keyifliydi. Evet, şöyle ben de daha da yukarıda, dört numarada. Onların arasında beş numaradaysa senin listede olduğunu bildiğim "You Were Never Really Here" vardı, Joaquin Phoenix'in. E performansı ve Rendin'in hem senaryosu hem yönetmenliği hakikaten e, kiralık katil filmlerine çok farklı bir yerden yaklaşık bin dilini de çok e, değiştiren e, bence yılın en heyecan verici filmlerinden biriydi. Zevkle tekrar tekrar izlenecek bir film olduğunu iddia edemeyeceğim pek ama hakikaten çok sinema e, heyecanını veren filmlerden biriydi. Evet yani sana çok katılıyorum ve hatta eli yükseltiyorum. Çünkü ben You Were Never Really Here'i üçüncü sıraya yerleştirmiştim. <gülüyor> Kendi listemde bu sene beni en etkileyen filmlerden biri oldu. Ee, yani ben açıkçası sinema dili açısından sinema gramerini kullanması açısından tekrar dönüp dönüp izlenmesi de gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ee, bir takım şeyleri o kadar farklı bir biçimde anlatıyor ki o, e, o dediğin gibi bir kiralık katilin e, ...ensesinde olma, e, onun bedenine bu kadar yaklaşma hissini yaratabilmesi bile e, çok e, heyecan vericiydim. E, müzik kullanımı, ses tasarımı açısından yine çok başarılı bulduğum bir filmdi. Ben de 5. E, sırada Leto Var, e, bir e, Rus yapımı ve 1980'lerde Sovyetler Birliği'ndeki rock dünyasını anlatması açısından... Hem e, müzikal olarak sinema diline getirdiği şeyler çok hoşuma gidiyor. Çok son derece postmodern, kendi kendine bakan, kendi kendiyle dalga geçen durumu üzerine fikir yürüten bir filmdi. Oyunculuklar çok başarılıydı, siyah beyaz bir filmdi. E, ama gerçekten ben de bu sene hiç bitmesin hissi uyandıran filmlerden biri oldu. Ben de ilk onda değil, ikinci onumda bence biraz fazla bitmedi, biraz uzun buldum. Ama geçen yılın ilginç filmlerinden biriydi. Bir de bence e, Rock müzisyeni biyotiki bağlamında çok ilginç bir yerde karşımıza çıktı. Çünkü Bohemian Rhapsody ile aşağı yukarı aynı haftalarda gösterime girdi. Ve Bohemian Rhapsody'nin nasıl olmadığını, nasıl işleyemediğini de bence çok iyi gösterdi. Yani filmin kendi başına ayakta durabilmesi nasıl olur böyle bir konuda onu göstermiş oldu. Çünkü Bohemian Rhapsody Evet şarkıları çok güzel, oyuncusu iyi ama onun ötesinde film olarak hiç yeni bir şey katmayan, hiç farklı bir şey söylemeyen bir filmdi. Leto ise dediğin gibi çok daha heyecan verici bir yerde duruyor. Evet bir de Bohemian Rhapsody'de dediğin gibi zaten çok bildiğimiz, çok sevdiğimiz, çok aşina olduğumuz müzikleri yeniden dinlemenin keyfini yaşadık. Ama Leto'da ben yepyeni bir müzikal dünyayla tanıştım bir taraftan. Yani o dönem Rus Sovyetler dönemin, Sovyetlerin son dönemindeki e, rock e, şeyiyle ilgili, e, performanslarıyla ilgili gruplarıyla ilgili o insanlarla ilgili hiçbir fikrim yoktu. E, bu sayede hakikaten e, müzikal müziksel dağarcığım da genişlemiş oldu. Çok severek dinlediğim gruplara dönüştüler şimdi. Evet, senin dörtte ne var? Benim dörtte e, tüm zamanların en sevdiğim yönetmenlerinden biri diyebilirim ve son filmiyle gerçekten. Beni gene mest ettim. Paul Thomas Anderson Phantom Thread var. Hmm, o da benim ilk konumda yok. Ona yakın bir yerde duruyor. Ee, ama ilk ona girmedi. Evet e, Paul Thomas Anderson hakikaten bence de yaşayan. E, yani ilk konuma girmedi. Belki başka biri bu filme yapsaydı girerdi. Ama Paul Thomas Anderson'ın dair beklentilerim o kadar yüksek bir yerde ki. <gülüyor> e, biraz en sevdiğim filmlerinden biri olmadı diyebilirim. Ben gerçekten çok etkilendim yine yine çok bambaşka bir hikaye almış ve bambaşka bir dönemden ama yine güç kişisel anlamda güç psikolojik güç ve bütün bu kavramları çok farklı bir dönemsel ee, bir e, nasıl diyelim e, bir butik terzinin hikayesi üzerinden anlatıyor olması inanılmazdı bence. Ama dediğin gibi Paul Thomas Anderson bir şey yapınca şaşırmıyoruz artık. Yani başka evet. bir yönetmen yapsa dediğin gibi çok daha ne yapmış diyebileceğimiz bir filmdi. Sende ne var? E, geldik ilk üçe. Evet. Üçte. E, ben dörtte Florida Project'ı Zaten benim üç numaramda yeni vizyona giren Cold War Soğuk Savaş. Pavel Pavlikovski'nin e, bu sene Kanday'ın yönetmen ödülünü alan e, Polonya'da Oscar aday adayı muhtemelen son 5'ten biri olacak ve en güçlü adaylardan biri. Benim de 3 numaramdası. Evet ben de 3'te biraz önce söylediğim gibi You Were Never Really Here var. Raine Ramsey'nin son filmi. E, i̇kinci sıramda ise... E, Belki de bu hafta sinemalarda son kez izleme şansınız olacak. Sonrasında muhtemelen küçük ekranda tabii ki yaşamaya devam edecek bir film ama bence Beyaz Berde'de izlemeyi evet, sanırım aynı kesinlikle film. kaçırmamanız <gülüyor> gereken bir film diyeceğim. Roma var. Alfonso Cuarón'un son filmi. Evet Netflix dağıttığı için filmle bir şekilde hep erişilebiliyor olacak. Ancak e, hakikaten... Sırf görüntü de değil. Özellikle ses tasarımı ve o surround sesin sinemada izlenme halini deneyimlemek için hakikaten kaçırmadan sinemada görmenizi ben de e, hararetle tavsiye ediyorum. E, eleştirilen yanları da var karakterine yaklaşımı konusunda. Bence öyle bir problemi de pek yok. E, çok etkileyici. Dönem filmi olarak da çok... Darifli filmin her yönden bence hiç bağırmadan söylüyor bütün söylediklerini ee, hakikaten senenin en en etkileyici filmlerinden biri ben de çok müsterih bir şekilde hani senenin bu sene izlediğimiz en iyi filmlerden biri diyerek çok net tavsiye edebiliyorum yani eleştiriler konusunda da benim biraz hani müstehsi bir yorumum olmuştu. Yani onlar için bir şey demeye gerek yok. Hani film onları nasıl olsa çarpacak çarpılacaklar sonrasında bir şekilde Roma'ya laf edince diye. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Roma aslında kadınlarla ve çocuklarla ilgili bir film. Her şeyden önce. Ve onların dünyasına dair çok doğru bir yerden ve çok güzel konuşuyor. Ve nedense bu biraz önce bahsettiğin... Bir takım eleştirilerin çoğu erkekler tarafından yazılmış eleştiriler ve bu kadınlara bir takım e, duruşlar ve pozisyonlar atfetmeye çalışan ve o atfettikleri şeyi bulamadıkları için eleştirenler ya da çok daha başka bir şekilde ideolojik olarak bakıp filmin belli noktalarda slogan atmasını bekleyen eleştiriler. Bu film bunların hiçbirini yapmıyor. Gerçekten bize bambaşka bir şey getiriyor. O kadınların dünyasına ve... Dünyasının ötesinde ruh haline sokuyor. Bir, bir ruh durumu da yaratıyor. Ee, ve o dönem e, Meksika'sını, Meksika'nın, e, Meksikos'ta Roma e, mahallesinde geçen bir ailenin ve onların yardımcısının esas ana karakteri, onun hikayesi, evdeki hizmetçilerinin, e, o dönemin Meksika'sının, Günümüz dünyasının herhangi birinde olabileceğini de görüyoruz bir taraftan. O iktidar evet. ilişkileri olsun, kadının durumu, yaşadıkları. Pekala bugünün Türkiye'sinde de geçiyor olabilir bütün bunlar. Ee, o sahicilik, çok etkileyici bir takım aksiyon içeren e, planlar da var. Çok evet. fazla ipucu da vermek istemiyorum. Onlar yani, da o kadar evet, büyük maharetle çekilmiş. Olarak da hakikaten çok etkileyici. Ee, ve bir yandan da kendi çocukluğunu anlattığı için hani bu hikayeyi görünce ve bu kadınları görünce Kovar'ın... ...nasıl bu yaptığı filmleri yapabildiğini de ben biraz anlamış oldum. O derinliğin nereden geldiğini hissediyoruz evet. değil mi? Film onu evet. hissettiriyor. Çok doğru. Geldik bir numaramıza o zaman. Geldik bir numaraya aslında. Geçen sene de bir numaramdaydı <gülüyor> genel listem. Benim de. Ee, ama bu sene vizyona girdiği için Call Me By Your Name. Ee, beni adınla çağır ikimizin de listesinde vizyon listesinde bir numara var. Evet yani bu da çok rahatlıkla verdiğim e, sıralamada bir karar. Call Me By Your Name e, geçen izlediğim filmler arasında en iyisiydi. Bu sene de birinci ayı e, kaplıyor. E, o filmin başrol oyuncularının yepyeni filmleri var şu anda vizyonda. E, yepyeni filmlerini bekliyoruz bir taraftan. E, Call Me By Your e, başroldeki... O oyuncuları Timothee Chalamet'e de e, Armie Hammer'da bir anlamda e, başka bir seviye atladılar da diyebiliriz. Hani onlara gelen projelerin de niteliği çok değişti. Armie Hammer'ı bu hafta bir vizyon filminde de e, görüyoruz zaten. On the Basis of Sex'te. Ama Call Me By Your Name e, çok dokunaklı, çok e, sıcak, çok samimi bir hikaye ve çok güzel çekilmiş. Yine e, yönetmenlik Başarısı mahareti açısından çok üst seviyede. E, evet, şey bir... de söyleyelim aslında. Bu arada Mim'in tek değildi de bu sene giren. Bir de Suspiria girdi. Doğru. Ancak salon konusunda bir takım şikayetler oldu. E, görüntü kalitesi, test kalitesi e, nedeniyle. Ben iyi salon ararken filmi kaçırdım anadan. Bu maalesef çok sık başımıza gelebiliyor. Orada mı izleyelim, burada mı izleyelim derken hop kalkmış oluyor. O yüzden her zaman diyoruz ki ilk hafta izlemek lazım. Evet. İzlemek istediğimiz filmleri. Evet bu filmlere ilave festivallerde gördüğümüz e, umarız gösterime de girecek ama e, bir kısmının girmeyeceğinden de adım gibi eminim. E, birkaç eklemek istediğim film var benim senin de. E, hı hı. E, ortak mesela bir tanesi olarak M.I.A. Ee, bu şarkıcı e, M.I.A hakkında yapılmış belgeseli e, ikimiz de çok beğendik ee, Evet e, Dünya evet. çapında çok büyük bir e, Hip hop yıldızının Ne kadar ilginç bir hikayesi olduğu Ve bunun bu kadar çok farklı Medya türleri kullanılarak Nasıl anlatabileceğine dair e, Bu senin en heyecan verici işlerinden biriydi Evet e, Bunun dışında Yine bir belgesel, Ex Libris e, Wiseman'ın e, New York Halk Kütüphanesi hakkında yaptığı belgeseli. E, başka benim ekleyeceğim, e, Tayvan'da görmüş olduğum ve bu sene belki festivallerde görebilecek olduğumuz 4 saatlik bir ilk film ve son film çünkü yönetmeni artık aramızda değil. An Elephant Sitting Still, e, sakin, oturan bir film adlı Çin filmi. Ee, Strong Island adlı yine bir belgesel geçen seneki Oscar adaylarından biriydi. O Netflix'te gösteriliyor. Ee, yine geçen sene festivale gelen Yeşil Sis, o da e, Vertigo üzerine derleme bir deneme gibi çok keyifli bir filmdi. Onun dışında e, belki gösterime herhalde gireceğini tahmin ettiğim La Taro Felice e, İtalya'dan bir film bu bol ödüllü filmlerinden The Rider ki bağımsız ödüllerinde adı sık sık geçiyor Amerika'da ee, o da e, bilmiyorum belki Oscar'larda da aday olursa gösterime girer bir de Tayvan'da bizim filtres gücürüsü olarak ödül verdiğimiz Çin filmi bir Çin nuarı 97'de geçen e, çok etkileyici e, The Looming Storm yaklaşan fırtına adlı film. Benim bunlara eklemek istediğim iki yapım var. Biri Jennifer Fox'un yazıp yönettiği The Tale. Bir HBO filmiydi. Ee, Laura Dern'ın başrolünde olduğu otobiyografik e, nitelikte bir film. Jennifer Fox da zaten bir belgeselci. E, e, ve bu filmde de aslında kendi çocukluğunda başından geçmiş bir hikayeyi anlatıyor. Filmin adı The Tale zaten hani hikaye demek. Ama yıllar sonra... Çocukluğunda başına gelmiş travmatik bir olayla yüzleşmesi, bütün bunları e, bu kadar e, hiçbir şekilde sömürüye kaçmadan anlatabiliyor olması açısından çok son derece etkileyici bir film. Laura Dern müthiş bir performans sergiliyor. Zaten adaylıkları da var bu sene. Bir diğeri de Cheng Dong Li'nin Burning filmi. E, o da yakında gösterime girecek bizde. Evet onu, onu ben henüz göremedim. Muhtemelen gelecek seneki listede tekrar konuşacağız. Evet. Burning'e önümüzdeki sene tekrar konuşacağımıza eminim. Çok teşekkürler Melis. Ben teşekkür ederim. Biz de Melis'e veda edelim o zaman. Herkese iyi seyirler, iyi seneler. Çok teşekkürler. Şimdi listemizde yer alan bir filmden bir parçayla devam edelim. Leto'nun parçalarından biri. O bahsettiğim, yeni tanıştığım ve çok sevdiğim o dönem topluluklarından Kino'dan geliyor. Kogda Tati Bil Bitnikum. Домашние тапки, папаша Ты ведь раньше не дал бы за них и пятака Когда-то ты был битником Kino topluluğundan Kogda Tatibil Bitniko. Bu senenin en beğendiğim benim filmlerinden Leto'da dinlediğimiz bir parçaydı. Evet 94.9 e, açık radyoda senenin en son sinefilinin sonuna yaklaşıyoruz artık. Eee bu hafta Vizyon'a 10 yeni film girdi. Onları kısaca tanıttım size. E, 2019'da yine heyecanla e, çok güzel filmler bekliyoruz. E, 2018'de izlediğimiz listelerimizden de en beğendiğimiz filmler listelerinden de faydalanırsınız. Umarım e, arada açıkları kapatırsınız. Ben şahsen onu yapmaya çalışacağım. Evet böylece bir senenin daha sonuna geldik. Bir sinefilin daha sonuna geldik. Size yine müzikle veda etmek istiyorum. Bu sene hala vizyonda olan ve çok sevdiğim film Roma'dan bir parçayla veda etmek istiyorum size. Javier Solis seslendiriyor. Sombras na damas. Herkese iyi seyirler, iyi seneler. Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Ni vense para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad sombras, sombras nada más acariciando mis manos. Sombras, sombras nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga gallego tu luz Y disipó las sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad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 Sombras nada más entre tu amor y mi amor